Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu tayyip edemine, bütün Fihram'de âli yıkan evliyâ-i ruhuna, Sıddî Gâldâm Efendimiz'den Hacı Esad-ı Erbil'in Kudüs'e kadar gelen mahrefe-i itihâriyden efendilerimizin ruhuna. Mümin ve başında kalmış, artilelik sahan olmuş. Bir Fatiha'ya muhtaç olan ruhuna. Üç hız bir Fatiha. Ağzı <gülüyor> على طبيب قلوبنا Muhammed, صلوا على الهادي ربنا محمد الحمد لله الذي اصطفى و خلق علا القادر الفاز الذي القادر الفاز الذي ثبت Alla fi ile ya Rabbena ya Rabbena. Evet bilen şeytan radim. Bismillahi emrine itirahan. Mevlana, Halit, Ziyaeddin, Ilbadadi Hazretlerinin menkbasından konuşacağız inşallah Rabbana. Rabbim arasında ne mutvedse. Müminlerin kalbi ne çekebilirse, Rabb'im tevfikini ihsan buyurup ne konuşturursa, konuşacağız, Rabb'im tesirine kargı eyleye. Hı -hı. Söyleyenden, dinleyenden, dinleyenden, amel edenden, Rabb'imiz razı olan Hı -hı. hızasına muvaffak ameller tevfik eyleye. Mevlana Halit Ziyayettin'il Bağdadi Kudüs'e Sirrahul al Aziz. Allah şefaatine nail etti, Aram'ım. Uzak, şerifli nefes, nefes-i mükellem. Memduhatu'l-ahlaq. ahlaq Ağlaqı memduha, güzel ahlaklı. Metha, layık ahlaklı. Hamil-ül Eza alamun eder, eza alamun beyanı ve tatlı, konuşması gayet tatlı, talikul lisan, lisanında talakat var, konuşması talakatlı, Allah yolunda lalimin levminden havfetmez, Allah yolunda Laim'in levminden havfetmez. hayati i Celil'e de Halid-i Zül Celal'ımız buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. La yekhafune levmete laim. Habibim Ahmed, Resulüm ya Muhammed. Laim'in levminden havfetme, korkma. Onlar levmine alışmışlar. Şair derler, kahinde diller, şair de diller. De diller, de diller. Lakin Halidü Zürcelan size öyle şey lütfetti ki, öyle şey lütfettim ki hiç kimsenin ne geçemeyecek. Takdiri Huda kuvveti başı ile Allah'ın takdiri kuvvetli bileklerle kimse demez.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 İftiralarımız da suf neşeli sohbetlerimize tahammül edemeyenlerin hasetlik, hasetlik damarları alayana gelerek çatlayınlar da nasıl bunu hangi iftirayla üstadın gözünden düşürür diye çabalayan insanlarımız oluyordu. Allah cümlemizi ıslah etsin. Öyle <gülüyor> Öyle hakaret düşünürdü yani tarikattan reddettireceği adilimizde hani uğraşılırdı. Kanaatımız ısın, ecinli tesadütüne uğrayıyordun. Üstazımın kaygısından, bu cebimdeki hep muska yani ecinli tesadütünden. Yani bu kadar hakarata uğrayıyoruz, sırf de kendi Geyiyoruz kurşunu yani buradaki bulunan kardeşlerimizin bir ikisinin kalbine zor geliyor. Ben niye konuşamıyorum, ben niye demiyorum, ben niye şöhretlenemiyorum, neyse nerem ben ona dünemiyorum, ona hakaretle, iftirayla mahve çalışacağım diye de çalışıyor. Allah muvaffa etmesin inşallah. Bu müstavimizin huzuruna yardım, iftiralar çok büyük oldukça. Birisi esnaf olsa dağın üstüne düşse dağı eritir yani mahvime bütün tarigatı hadiyyeye giden insanları mahvider, bir tecihinin atlı çıktı o kadar çok. Üstad'ın huzuruna vardım, mürakabaya aktılar, doğrana hatıflar söylemek lazım. Vücudun bir, bir atakman gibi olmuştu aslında, birer birer geziyor böyle kalbe gidiyor, ruha gidiyor. Hay Allah karşında böyle. Böyle, duyduğum, tap, tap, böyle yürüyor, tap öyle yürüyoruz. Elhamdülillah, heh. Elhamdülillah, yürüyüyoruz maşallah. Helak halinle meselelerim. La yön yerbinden devam edin. Ve bu ayet oğlum hatırlama geldi. Böyle kavazı, kavazı, Allah içimizden kalkırsın. Allah bizi birbirimize sevdirsin inşallah. Yani hasta aleyhi ve sellelah. müminler birbirinin kardeşi. İnnemel müminune ihva aslihu Mümin, müminin kardeşi Böyle yani dinimizde kardaşık, imanımızda kardaşık, canımızda, canımızda kardaşık, Hazreti Adem'in oğluyu kardaşık, Hazreti Hazze'nin oğluyu kardaşık, İbrahim Aleyhisselam'ın filfilesinden gelir kardaşık, Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olduğumuz için kardaşık, imanımız olduğundan kardaşık, Imamı ağzama bağlı olduğumuzdan kardeş, Naksı tarayımızda, Gazı tarayımızda, şiir verdi, çiştik Gülşanı, Halveti, Celveti, bütün Türkiye adil yedel bulunduğumuzdan kardeş, efendiler gibi bir zatla evlad oldunuzdan kardeş ya da onun için akraba gibi böyle, anne babadan, baba den devan kardeş gibi değiliz bizden hamdülillah. Bu zat diyor ki Allah, bu zat'ı diyorlar ki Allah yolunda <gülüyor> layimin levminden havf etmez, azimetle amel eder, azimetle amel eder. İzah, izah vermek istersem peki, azimetle amel, ruhsatla amel. Şeriat-ı garray-ı ahmediye ile amel eden, ruhsatla amel eder. Bir de üstüne tarikat adı var, o ilk hapseri azimetle amel etmesi lazım, arayamıyorum. Ruhsatla amel, <gülüyor> tetvalarla amel. Azimetle amel, tarikatça bir amel ki tasavvur. insanları yaparlar. Bunu İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh eteğine bulaşan zelice kadar bir, hatırlıyorsunuz. Fetbisliği yıkıyor. Ya imam! Fetva verdiniz ki, ilhem miktarı kadar olmayınca namaza zarar vermezdi. O verdiğim fetva bu takvadır. buyurdular. Ben yani bu azimetle amel. Bir o tariqa sariyeye giren bir kimse, bir kimse altı saatten fazla ufukluyorsa, azimetle amel etmez, ruhsatla amel eder. Bir, Tarikat haliyye inktisap eden bir kimsenin inayı, yavrusu, elini, dağı, bahçesinden bir şey bulunur da, şeriat yemesine müsaade ederse, bu ruhsaktır. Tarikat da yiyemez, başkasına verilmesi lazım, azimetdir. Fetva, neseplerimizde hatırlatınız. Başlığa çıkıldığı zaman küçük su yolundan, kurutmakla, gökte birine müllevvesk etmeden orta parmakla sıyrıp şöyle elinin ucunda kurutmakla namaz caiz. Kolayet yani ıı, dikkat edilirse. Lakin tarigatta suyla yıkanmayınca olmaz azimetle amel. Mutlaka taharatını iyi yapmak lazım. Çünkü e, o dersini okunduğunda gelen vesveselerine Paharatsızlıktan gelir o, hemen kitablar emreder, e, elbisenin değiş, e, normal bir suyla husret bir gizli yere otur, istiğfar çek de gelsin yani temizlen, o inkıbas hali, inkısat haline dönsün. Onun için dikkat etmek lazım. Bu zat daimi azimetle amel eder. Hastaları ziyaret eder. Çok <gülüyor> <Ke, gülüyor> aylayan ihvanlarımız var. Zenginlik boğazına kadar çıkmış cephesini aşanlar var, hem fakir hem yatakta bekçiler var. Yani bu senin kardeşin oldu, düşünce niye gözünden düştü böyle? O yüzden kardeşim diyordun, düğün sen malı bile bir kimseye yardım etmezse, senden yarın ahatta kim şefaat etler canım, kime şefaat edebilirsin sen? Böyle kardeş olur mu? Senin malın, senin şeyi atça benim malım benim. Tarikatça benim malım, senin, senin malım benim. Hakikatça ne seninki, senin ne benim, benim. Babısı <gülüyor> Halide Zülcelal'ın. Benim verdiğimden ver diyorsun Allah sana. Benim verdiğimden ver, kendi kazancından verme. Sen kazanmadın, kolunu, elini, fikrini, zekanı, her şeyini ben verdim. Ben verdim malını, servetini. Selamlarımı et, ben verdim. Benim verdiğimden ver kulum diyor Allah. Ben sana sermaye verirsem, senin koynuna verdiğim sermayeden şu adamı bin lira verdiğince hiç kaygılanmadan, nasih etmeden, tereddüt etmeden verirsin. Yani, çünkü benim sermayem o bir veriyorum. Allah'ımız da sermaye benim diyor. Sen de benimsin, malım da benim. Zekatını ver, sadakanı ver, düşen ihlanları kaldır. Bir şey olmaz, korkma. İtiyenden Bire 10, bire 700 hesabı verirseniz, hem hesabı çoğalır, hem de bereketi çoğalır. O zatın öyle konuşurken bir hastaları ziyaret eder. Sâdikini, ahsani, halk ve ikmali, günvari terbiye ederdi. Sâdikleri azarlamayla, gönlülü tırmayla, cenciyi de gitmeyle terbiye etmez, gayet güzel ahlakla terbiye ederdi. Evin sürdük bir yolla filan olmazdı. Sen irşad oldunysa gülerekten onu irşad edeceksin. İrşad bulamadığı için ona hakaret etmiş olursun, günah olur. Günah olur. İyilikle Sılman kata'ak, wa'fu'an men zalemek, ve'a'tu men haramek, ve'a'sin men asa'a ileyk. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Bu hadis-i içerisinde cemii ahlakın tecavmü etti buyuruyor Peygamberimiz. Bu ahlakla, bu hadisle kim amel ederse, biiznillah cennettir o kimse. Nasılmış, biz bellaya yürelim, tezçe konuşayım. Çoğalıyor cümleyi onunla. Başgelemeyeceğim biiznillah teala. Sınlan kata ak, sizden sırayı kat eden, sizin elinize gelmeye tenezzül etmeyen, ikram bağlarını, akraba bağlarını kıran, Kimsenin evine sen, var, onu sılayı rahim yap da al diyor Peygamberimiz. Ben böyle yapardım diyor. Ben yapamam efendim. Yapamazsam Peygamberin ahlakıyla ahlaklaşamam. Hiç burnunu kaldırma ben iyi insanım diye. Terazı bu at. Yani sılayı ilk mi onu sılayı diye. O ben varsam beni azarlak. bunlar diyen hep şeytan. Şeytan, nefis. Şeytan sıfatı insanlardir bunu vardıktan sonra o adam erir alete mutlaka vermek lazım sırlandıkta buraya uzun uzun vadesi diye kalmaz çevirelim böyle devam etsin inşallah var fuan menzilemek size zulmedeni siz affedin size zulmedeni siz affedin olur mu zulmediyoruz affedilir mi affedilirse tıkan bir akladında olunur. Ak verilmezse Peygamberin ahlakı ile gayri ahlakta bulunmuş olursun. Allah Allah zor konuşuyorsunuz ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali buyururlar sahabe kiram dediler ki, Hazreti Ali'yi çok diyorsun ya Muhammed aleyhisselam, damadın olduğundan mı, yeğenin olduğundan mı, Harplerde aslanın öldüğünden mi? Neden oluyor? Biz bilemiyoruz. Bizden artık faziletinin ne Ali Yelmurtaza'nın? Öyle mi? Kendi ortada yok dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden soruyorum, size dini zulmeden olsa ne yaparsınız? Affederek ya Rasulallah. Aynı adam dini zulmü verirse ne yaparsınız? Affederek ya Rasulallah. Aynı adam dini zulmü verirse ne yaparsınız? ...vehabe sükrut ettiler, yalan söyleyemezler. Yalan söylese Cibril'i e emin dener filan kişi yalan söyledi. Kalbinin demediğini diliyle diri diye... ...yerhal haber verip korkularından seslenemezler. Hazreti Ali için da dedi, kopuştular. Ya Ali iki cihan güneşi Muhammed aleyhisselam sizi istiyor. Kopuştular. Hemen zıhfı elbiselerine gelmiş, oyucunu dağıtlar. <gülüyor> Gelmişler, ilk seri emir harbi için geliyor yine öyle zannetmiş. Fedake ebi ve ümmi ve nesri ya Muhammed! <gülüyor> Annem babam, da canım, kurban olsun sana! <gülüyor> Harbi için ne mi hayır, hayır. Siz bir şey sual edeceğim ben yani. Allah dünyada göremedik. Ah! Amin! Sultani Enbiyamızın aşırı yani. Çağır yani böyle bir topla ya Rabbi! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya Ali, <gülüyor> radıyallahu anh size bir zulm eden olsa ne yaparsınız affederim ya Rasulallah. Anlı adam yine zulmetse ne affederim ya Rasulallah. Anlı adam yine zulmetse affederim ya Rasulallah. On defa oldu. On defa oldu affederim diyor. Onuncuna ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Canım size kurbanız. <gülüyor> Allah'a yemin ederim ki İkiniz ya ne kadar ömür girse, bu sualı mütemadiyan sorsan, yine adkilerim, yine adkilerim. Başka gelmiyor yolundan ya Rasulallah. Ben halim bu ahlakının için severim. Duyadılar. Allah'a şubatlarım. Bu ay bu adarda, bu, bu kadarla yapalım geçelim. Sılman kataak, vafu ammen zalemek, vatı ammen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 O da size gelecek, bana böyle şu çocuğu ver de bağımızı bahçemizi diyecek. Şu çalış çarış diyecek, sen fakir olsan da he? bu İslam ahangir muhabbeti böyle devam eder. Bir siyaset yapalım diyor, sosyalist dostum diyor. Bunlar yanılıyorlar ve küfre varıyorlar. Çünkü Halide Zülcelal öngünlüğü gün yüksekletti ki birbirine muhabbet etsinler diye zengin, fakire işi düşsün, yavva yavva, gözün, haş şey işimizi gör. O ona para versin, böyle sevişme, kaynaşma olsun diye, Allah bu kadar da halk etti kulunu, bozamazlar inşallah. Bozamazlar inşallah, bozmak niyetinde olanları, İslam ahlakını bozmak arzusunda olanları, İslahların mümkün olmadığı belli oldu, ortladılar. Allah kahha ismiyle kahvızlığı, kahha ismiyle kahvızlığı, mahha Sizi mahrum edeni ne siz verin buyuruyor Peygamberimiz. Yani kim mahrum ettiyse ben ona verdim. Ben veremem efendim, filan gün vardım para istedim. İstanbul'a gideceğim, Ankara'ya gideceğim, vermedim. Birkaç gün sonra geldi geldi, vermem dersem geçen, bana niye vermedin derim. böyle dersem peygamber ahlakında olmasın. Ben sana diyorum ki peygamber ahlaklı olalım da kurtulalım diyorum. Allah bize de size de aynı ahlakı da tahalluk etmeyi Rabbim nazip etsin. <gülüyor> Buraya da <de> geçiyorum size. Bâsin men esâ Kötülük yedenlere iyilik yedin buyuruyor Peygamber. Siz <gülüyor> <gülüyor> kim kötülük yedin? Siz onlara iyilik yedin. Bu Peygamber ahlakı. Yapabilir misin? Yaparım Allah'ın inayetiyle. Ben mi Peygamber ahlakıyla ahlaklaştım demek? Yapan ayıyorum, yapan Peygamber ahlakını, ahlakını benzer Kusura bakma. Serazı senin yerinde, kendi kendine dertecesin böyle. Benzer miyim, benzermez miyim, o aklağı da aklağı benzer mi, benzermez mi? Bu iki gündür Hazreti Ali Efendimiz çok dilimize geliyor ve yine misal ondan geldi. Ne yaptığını söyleyeceğim, Hazreti Ali El Murtaza radıyallahu anh Efendimizin yine bir vakası. Minaretlılıklı bir kafiri, dev tavırlı bir kafiri halde yıkmıştı böyle, uçurdu. uçur. Öldürmüyor. Yıktığı zaman dizlerini Hazreti Ali Efendimiz onun kollarının üstüne çöküyor, durucuda boğazına tutuyor şöyle. İbn-i Azmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben Ali Aliyyel Murtaza'yı <gülüyor> Allah'ın vahvaniyetini Muhammed aleyhisselamın <gülüyor> işaretine kabul ettin, boynun kurtuluyor, yoksa geliyor gitti diyor bakıyor, iman etmeye gönlü gelmiyor. Kesilip gülecek. Son hakaret olmak üzere yüzüne olsun tüküreyim diyor Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne layık olmadığı halde tükürüyor. Gelmemiş tükür ama kılıcı kaldırmışlar ve şöyle oturmuşlar. Perişan bir vaziyette ayağa kalkmış, kafir varmış yanına yani Beni daha çaput keste, canım çıktığını bilmeyin diye yüzüme tükürdüm Ne nedir beni kese affettiniz? <gülüyor> Peygamberimizin hadisine uymak arzusundan kötülük edene iyilik ettir. İman etmem desen kafan yettir. Yüzme tükürünce belki nefsimin ağrına gider de, Yendi şahsım için seni kesmiş olurum da kötülüğüne kötülük etmiş olurum İslam zulmü ve aykırı gelir de yapmadım ve yapmadım yaaptım sen hadi dedi. Sen ne bileceksin ey Allah. Ve şüphesiz Muhammed lanınde yaşıyor. ...kelimesiyle cümlemize hüsna hatimela zeyfiye get ya Rabbi. Canlarımız hulkuma gelip el el ile, ayak ayakla, cöm'i ağza birbiriyle... ...el veda, el fırak dediği gün gözlerimiz samaya dikilip... ...yavrularımız boyun bittiği gün Allah! Allah! Allah! Allah! Allah. diyerek ercana kabul olsun. bitirmiş olduk. Ben tek derliyorum. içinden için yazanlar olur? Men zalemek, men haramak, sin menfeat ve haramek Rasulullah ve burada. Üstazımız Büyük Efendimiz Mevlana Halid Ziya ül Bağdadi'nin <gülüyor> ahlaklarını konuştuğuna buraya askerlerdi. Ahsen-i hal, recmeli minval üzere müritleri salikini terbiye ederdi. Halkın kesmeti haktan işgal etmezdi, meşgul etmezdi. Halkın çokluğu onlarla konuşmalar, görüşmeler. Allah'tan gaflet, Allah'tan gaflet vermez, daima huzuru daimde olurdu. Dışı olup insanla, kalbi olup yezdan ile olurdu. Dışı insanla olurdu, kalbi yezdan ile, Allah olurdu. Şahin Ahsübende Efendimiz'in buyurduğu gibi olurdu. Zahiri bir halk, batını bir hak olurdu. Zahiri halkla olurdu, batını Allah'la olurdu. Rapımız bizimkini de öyle ısırın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kesvette halvet bile diyorlar. Kesvette halvet olmama olmazdır mutlusuyla adretlere. Çok mutta halvet bulmak lazım. Yani şehir içinde dahi dolaşırsana la hal ve la kum ve seilla billahi lalil unutmayın diyor. Kafirler lahar bitmiş gibi sevaba nail olursunuz. Çünkü ehl-i gaflettir, sokaklarda dolaşan, orada huzurlu dolaşırsanız çok vaideniz olur. Kalp zikiri olanlar bunlardan faizelenirler. Cenab-ı Hak ruhani hikmetini üzerimizden eksik etmesin, Amin. <gülüyor> Mevlana Halik Ziyayiddin-il Bağdadi Kudüs'e Sirreul Aziz, Kadir'i süher verdi, geçti tariğından halife. Halife, sultan Enbiya Efendimiz Medine-i Tahire'ye davet etti, Hicaz yakın diye. 70'ti. Şuraya Medine'ye Huuu! Hmm. Medine-i Tahire'ye Medine Tahir e geldiler. Birisi abdest alıyor. Abdest alıyor, Abdest alır bana. İlki kollarını yor, sonra yüzünü yor, abdest alalım. İlki kulağına verir, sonra başına verir. Ayağını yor, sonra ta ağzına verir. Yani abdest de tersine alıyor, karışık alıyor birisi. Bak zavallılar diyor. Çünkü Kur'an'da hafız. Hadiste alim, terside alim, vicimde alim. Nüsahlar her taraftan tamamlaşmış, Allâma yani Mevlana Halid. Tarikatın içinden de halife, her tarafı ilm dolmuş bir zât-ı âl Allah kâti. Allah'ın sefâsına nâil. Bunu görünce bu cahil biçareler diyor. Böyle abdest almayı bilmediği halde hadşa gelmiş, yazıklar olsun diyor kalben. Abdest alan varıyor, yakasını tutuyor. Ya Mevlana Halid. Tecrübe olunmadığını neden biliyorsun da bana dahil ediyorsun?" dedi. Yani abdest cayiz değil mi böyle, tertibi bozuluyor. Namaz kılınır mı diyor böyle, kılınır diyor. Çünkü her ağzı yıkanıyor. Yani onun bozuluyor. Tertibi de biz ricalı gayi'dık, seni tecrübe için Allah bizi koydu. Mevlana Halit görür gözlümü, görmez gözlümü. Tecrübe yedim şunu dedi, seni tecrübe ediyor yok dedi. Ne birden dahil ettin kalbem dedi, biraz kendi kusurumu düşün, rica edelim beni. Estağullahi <gülüyor> la-vabbi, ellerine kapanıyor, <gülüyor> o beğenmediği yüzlerine yüzünü sürüyor. Ha beni affet ve irşat et, ya istaz diyor, hayır biz irşat mutlul, irşat değiliz. Onlar ayrı, biz imtihan memuru yoktur. Yani ricalı gaybini böyle dolanıyoruz, sizleri imtihan ediyoruz. Bir daha böyle şeyi Mekke'ye varınca yapma, aa! Peki, Mekke'ye mükelemeye gelmişler. Sabahlarım, irken giriyorlar, bir ceva kurban kesme, sevabına nail olayım diye. Oraya varmış, oturmuş, Delail-i Hayret okuyor, Beytullah'a nazar ederek, böyle sevaba nail olayım diye. Bir avam kıyafetli bir zat, Mevlana halide yönünü görmüş. Ona böyle kafasını sallıyor şöyle. Yani anneden, yavrunun yemesinden süt istediği gibi Mevlana Halit'ten bir şey istiyor gibi yalvarıyor gibi diyor. Şu adamın terbiyesizliğine bak, Heytullah'a arkasını dönmüş, bana ününü dönmüş Utanmaz adam diye de kalben, kalktı yakasına sarıldı. Demek ki, Vedine-i Tahire'deki tembihi ne tez unuttunuz? <gülüyor> Orada demediler mi ki Mekke'de böyle şeye karışma dimediler mi? dirler. Hem senden soruyorum, Ayin dallah, bir tullahdan senin kalbin daha eflat mı eflat değil mi? Bir müminin kâmilin müttaqinin kalbini dil bedest ağ var ki hacci ekberes. Esezaran kabeyik dil bitleres. Kabeyi günnet halili azleres. Dil nazar yahi celili ekberes değil midir? dede? Dil bedest ağ var ki hacci ekberes bir gömül yap ki o gömül yıl sevabı hacı ekber sevabı olsun. Esazaran kabe yüklü bir bin defa yer uçurmuş da sen yapmış gibi bir gömül yapmanın sevabı bin defa birullah'a yapmış gibi sevap olduğunu bilmiyor mu teve? Kabeyi günat halini azles, kabeyi dinaydan azelmi oldu İbrahim aleyhisselam değil mi? Dil, nazar, gâhi, celîl-i ekber'e. Ekber olan Halide Zülcelal, kalbi yapan Allah değil mi? <gülüyor> Neden sen böyle ettin dedi. Ayaklarına kapanıyor, ağlayıyor. diyor. Allah rızası için benim şu içimdeki vesveseyi alın, beni irşad edin diyor artık. Ben bu nefsinden öldüm ya. O diyor, biz irşat memuru değiliz. Allah'a yemin veriyorum imkanım varsa ben irşad et. Ben de imkanım yok da irşad olacağın yeri olsun göstereyim ayağım üstüne bast diyor. Ayağım üstüne bastım diyor gözümün perdesi alındı Hindistan'da cihan aba değne şehri gözümün önüne böyle geldi. Nereyi görüyorsun ya Mevlana Karti? Bilemiyorum bir şehir görüyorum. ...Hindistan'da Cihan, Ağabat, Dehde şehri, Abdullah-ı Hazretleri var... ...Nahşı tarihinin kutbul akbablarından o zatı bulmayınca bu kalbinin vesvesesini düzeldemezsiniz. <gülüyor> yani illa o <gülüyor> mehbaşı, gireceksiniz. Buradan hemen haç mı yapayım, devam edeyim der deyemez, yani? yok. Siz onlara, onlara da siz lazımsınız. Sizi gelirler, bulurlar, götürürler, ben gitmem diye. Yani git onlarla beraber, iyi mi diyor, peki diyor. <gülüyor> Evler bize geldik diyor, Hindistanlı döve çekerek geldiler. <gülüyor> Esselamu Aleyküm. ya Mevlana Halit! Hindistan'a gitmek istiyor musun? Evet. Gelelim hâlâ. Müllerisliğine tüm terk ediyor, Bismillah diyor, devam ediyorlar. Çok uzun diyor. <gülüyor> Deve ile çok uzun yol gidiyorlar. Yani kitapların dediği hatırıma gelmez mi bilmiyorum, Allah-u Alem. ay kadar devam ederler, giderler böyle. Mütemadiyen gidiyorlar. <gülüyor> İletine yolda mübaheseye ilimler olur. suallar cevaplar olur. Hepsinin üzerine faib olan Mevlana Kâh daima yüz çıkar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 Efendim, kuşu kalkma derecesinde hızlı akan bir ilmak gibi zannediyorlar bilinir ilmini. Daha niye de da diyorlar ki Mevlana Halid'in ilmi, sahili bulunmayan bir gemide benziyor. Allah şefaatine ayırlar, <gülüyor> yani. kırk gün kalmış diyor. Yani Cihan Abad dehre şehre kırk kalmış şeyhim'in kokusu gelmeye başladı bana diyor. Kırk günlük bir gün kokusunu alıyorum, mest oluyorum. Aradıyor Paris'i, şeylerle şeyhını methe, devam ediyor, methediyor, niçer risaneler var hakkında, gidiyor efendim böyle. Kırk gün daha gittikten sonra varıyorlar, bevezi çekiyor, geliyor, kendini şurada mı istikbal edecekler, burada mı, Abdullah-ı dehre bütün müridiyle beni yer karşılayacak diye bekliyor. Sinat dahi kıplaması, hiç kimse yerinden kıplamaz, tekkenin ağzısına kadar gidiyorlar, oraya dineliyor, kimse iltifat etmiyor. Haber gönderdi, dedi ki, e, Mevlana Halid geldi, kabul buyururlar mı halvete, alırlar mı? Ne birden halvet olacağı müşteri Şah Efendi Hazretleri. Ben hazmeti neden böleceğimiş dedi, Allah Allah, o da dünya diyor. Tamam, hizmet istiyor, yani hazmetli olsa bir hizmet buyurun, katılasın. İhvanın, binlerce müridin abdeste çıktığı, abdesthanelerin sünnet olsun diye üç, beş, yedi taşlarla silinti yapılır,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 Teshire vakıfsın, muhaddissin, hadisleri teshir etmeye kadirsin. Ruhul beyan teshirleri, ruhul muaniler, Kur'an-ı Kerimler, hadisler... ...seni inşa etmediğinde bir cahilin kapısında yüz numara başlarını yıkan, yazlık olsun, hafiyyetsiz adam diyor kendine. Arkadaşları vur, çek buradan diyor. Ey nefis, seni buraya sokanı ala, ne çektir? İmkanı var? O yani da kurban çıkanı diye yahut jetna son çünkü kesilecek kurban elini ayağını bağladım ki çağ görünce mahsus diye gelenir. Böyle de gelenmeye başlıyor ne biz. Heç diye gelen mesela geçecek Hiç kutramaz. <gülüyor> o zaman suyla yıkıyordum, şimdi parmağımla o pis <gülüyor> yeri kazıyacağım diye. Böyle <gülüyor> kazımaya başlıyor. Üstadın eli tek gelen sunarak Elini tutuyor, dur ya Mevlana kalim dur yeter artık diyor. Çık oradan, çık yollam. yine hal ve olmuyor. Mutfağa su taşın nefsinde bir bakiye kaldıysa, ona mahvulsun da ondan sonra gelin diyor. Daha kabul edemem diyor huzuruna, daha kabul etmiyor. Sen diyorsun ki, efendi bize hürmet etmiyor, Ya <gülüyor> okuyun ben kazanamıyorum, küçücük nefsliğin nefsine, cesedine inmenin ucu diyorsa röplere hoplayan bir adama feyiz gelir mi? Hıtlarına kadar nefis dolmuş da feyiz gelir mi? Her tarafın benlik olmuş da feyiz gelir mi? Dolu desteğe, zerre kadar su girer mi? Bunun için olmazlar var şu feyizinde. Allah içimizi boşaltsın inşallah, devazı versin, <gülüyor> o yolda hizmetler nasip etsin inşallah. Der ki, yedi sekiz ay kadar oldu su taşıyor, bir gün huzuruna istediler. Bir teveccüh etmeden gavis hazam olmuş. hazam <gülüyor> <gülüyor> azam oldu, on ay kadar kaldıktan sonra Halit Bürüt, yani Halit bizim çok yükümüzü aldı üstüne. Ya müsaade ettiler o memleketten, istikbal etmeyen... ...istikbal etmeyen Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri Kudüsası ve ol ...bütün müridiyle beraber yedi fersah müne diyor, teşrih ettiler. Mevlana Halid'i kılavuzladılar. Ya Mevlana Halid, hayli yüklendin geliyorsun. Çok düşmanların olacak, dağıyla muvaffak olacaktım korkma. Dünye ile bir şey ister misin, soruyorum. <gülüyor> Müritler ilşad için dünyada lazım, dünyada olsun. Dünyayı da verdik, diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani kendinin eli ve mâ rameyte id rameyte velâkinnallâh rama olmuş el. Yani Habibim, Muhammedim, o el senin değil mi diyor, o yiyece fudretindir, o benim diyor. Sen atsan da mı? Onda topladığın kumları birkaç insanın gözüne dolardı. Ben attığım için diyor, o el benim idi, senin de el. Benim kudretim varılır elde, her kafirin gözüne kumu yerleştiren benim diyor. Sen onu zannetme ve nârameyte idrameyte, velâkinde allâhrama, sadakallâhu'l-azîm. Senin ayağına bir kuvvet verdim, Hadidim, Muhammed'im. Tadgil anda sizretin müntehâya yutattım. O ayak senin de öyleydi, benim kudretimdir o, sen yükselemezdin. Sana öyle bir kulak verdim ki, ta sidretil müntihada aşağıda yürüyen Bilal-i ayağının sesini duyuyordun sana. O kulakları veren benydim hafibim, sana öyle kuvvet verdim ki sidretil müntihada her zaman hizmetimde bulunan ciblil bir darmak daha gelirse yanırdı, seni yakmadım yanıma kadar istedim.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 O gulları bize sevdersin ya lanbi. Yani biz o gullardan istediniz diye sene kendime ümidim az, yalnız husnuz zanneden kardeşlerimin karşısındayım. Sizlerle bize Allah müesset gösteriyor. Müjdelerinizi kabul etsin. Merlana Halid'imiz gitti yolda diyor. Yolda biz zaptlar benden selam söyle görüş diyor. Oraya geliyor soruyor. Bütün köy harap olmuş. Bir yere nakletmişler. O zatın muntukasından oturamıyorlarmış. Şu bucaktan oturur. Kimse görüşemez. Sen gidersen git diyor. Peki diyor ve geliyorlar. Geliyorlar. O zat göründüğü zaman, görüldüğü zaman ayağında zerre kadar can kalmamış. Mevlana, Hak halidir. Allah nasıl bir koluysa o da öyle bir koluymuş. Yani Hızır Aleyhisselam'dan soruyorlar. İmam-ı Şafi hakkında ne dersin? Kutbul hahtaplardandır diyor. Ahmed İbni Hanbeli hakkında ne dersin? Sıttıklardandır diyor. Dişli Hafi hakkında ne dersin? Onunla Allah arasına giremiyorum diyor. Allah'ın öyle kulları var, onunla Allah arasına giremiyorum, bilemiyorum makamını diyor Hüzzür Aleyhisselam. Ondan sonra Allah'ın böyle kulları var, kim olduğunu ben de bilmiyorum. Kitapta böyle yazıyor, geçiyor. Ben diyor, yine diyor, Murakabam'ın evi bırakarak şıkıma rabıta ittim. abdullah Dehlevi ayaklarıma can geldi ve görüştüm. İlk Konya'ya geldiğim sene fakire oldu bu hal. Bizi Allah arafiyet versin, o Saraç Hacı Mehmet Mevlana'mıza götürdü. Yeni geldiğim şehir ve yeni girdiğim Mevlana. Kapıdan girdiğim zaman ayağımı zannettim bir arşın kadar, bir metre kadar yukarıya çıkmış, can, takat, zilze kadar kalmamıştı. Amca koyup geliyor, gelsene diyor, ben daha ağlayarak onu istiyorum, sen buraya gel diyor. Canım gelmiyor gelmiyor diyor, bir adım atsam ağzı üstün kapatacağım Mevlana'nın tırvesine. Geldi kolumdan, çünkü büyük zat, günahlarım hep özüme görünüyordu, beni huzuruna kabul etmiyordu, sorunan sürülü sürülü varmıştım. <gülüyor> Biz de beti şerif oldu. Beytullah'a 21 sene evveli geçtiğimde gitmiştim. Şimdi Heyura gibi şerif çıkıyoruz. O zaman kapıdan girdik, yedi kişi saydı. Derin birbirimizi zincirli tutuyor. Kapıyı Beytullah'ı görünce ayaklarımda can kalmadı. Her bir günahım dağ gibi olmaya başladı böyle gözünde. Var ama imkan yok. Benim gibi alçağı kabul etmiyor. Yani böyle durdum kaldım. Şimdi gelin baktım, niye kesana ya mı diyor filan Arapça diyor. Yemşiyemşiy filan diyor imkan yok. Geldi elinden tuttu yine mi? Gözüm ayrılmış böyle mutamad yani yaş kırıyor. Süreyü süreyü götürdüler huzur ve ite. Yani dayı dayı dedim Allah Yani Yerlana Halidimiz de. O zatı varamıyorum ben Rabut'a da hatırıma gelmedim. Daha yeni mutalaklarımdan geçtiği için şimdi biliyorum. Rabut'a edince zatın yanına varım diyor. Halık'ı Zülcelal sana garisi azamlık nasip etti. Aleyhinde çok hakaretler olacak. Her zaman da muvaffak olacaksın korkma dedi. Allah seni muvaffak edecek. Geldiler efendim Bağda'da, irşadıyla meşgul oldular. Uzun bahisler hiç tükenmez. Ondan sonra orada Mekke'den hakaret ettiler, aleyhinde neler yazdılar, sürgün ettirdiler oradan. Diyarbakır, Halep, Şam böyle gittiler, hikmet varmış, oraları bütün inşa etti geldi. Anadolu kısmına Nakşit hayretinin nasip olması Mevlana Halid'imizden geldi. Allah şefaatine layık Amin! Daha yeni onun geldiğini, Nankı basını şimdi evitlerini vereceğiz artık. İznler sana, keplerimizin şeritlerine sahip olun. Devam etsin inşallah. Asla bir aşkla eş. Hadi. Günlerimize hüsnü hatimeler tevfik et, tevfik güne refik et ya Rabbi. Biri birilerimize bağışla Bizi imanla öldürür, üstadımıza bağışla Bizi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. İmanı kamil ile göçmeyi nasip et ya Rabbi. Mevlana Halid'in vasiyetlerinden Kusikum bitaklallahi fiskidzi vel alaniye. Sözüm de iyice görmüyordu, gözlük alalım dediydik, alamadık şöyle noksanlarımızı Allah'a affetsin. Sizin de kulaklarınızı rencide ilerse hafifle nazar edin, affedin artık. Evlatlarım diyor size vasiyet ederim. Gizli ve Allah'tan korkunuz. Yani Mevlana Halid'in vasiyeti bizlere. Gizli yerde olsun, aleni yerde olsun Allah'tan korkunuz. Jel ve Allah sıfatlarının sıfatı şudur. Ya sen biliyor hayat eğitim, seviye, vasaar, irade, kudret, kelam, dertdir. Allahımız gizli ile ikisini görmede fark yok. Gecenin karanlığında karadaş üzerinde kara karıncanın hem yürüdüğünü görür, hem ayağının tapıntısını duyacak kudret var. Çünkü semiğ batar sıfatları var, ayeti cilindelerle cevap verelim, estağfurullah bismillah, ve nahnu akrabu lileyhi min hatt verin.